Fe inne astagel hadisi kitabullah Ve hayrel hediy, hediy-u Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem Ve şerra'l umuri muhtesatuhâ Ve kulle muhtesetin bidâ Ve kulle bidatin zalâle Ve kulle zalâletin şimnâra Şeyh Ebu Muazel Çubuk Abadî'nin Caddetül Veyda kitabının 2. cildindeyiz Allah Azze ve Celle'ye iman konusunda sıfatlar bölümünde Fiili sıfatlardan devam ediyoruz ve Yaşatma ve öldürme sıfatları 850. hadis Ammar radıyallahu anh'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Şu dua ile dua ederdi Allah'ım Kayıplar hakkındaki ilminle Tüm yarattıklarına hakim olan kudretinle istiyorum ki Senin ilminde Yaşamam hayırlı ise Beni yaşat Ölümüm hayırlı ise Beni vefat ettir Allah'ım açık ve gizli her yerde senin korkunu isterim. Öfkeli ve sakin halimde bile doğru ve hakkı söylemeyi senden isterim. Zenginlikte ve fakirlikte orta yolu tutmayı isterim. Senin veçine yani yüzüne bakmanın lezzetini, sana kavuşma şevkini isterim. Zarara sokucu zararlardan ve saptırıcı fitneden sana sığınırım. Allah'ım bizi iman ziynetiyle süsle, doğru yola kavuşanlara sebep olucu kıl. Burada süsleme sıfatı da aynı zamanda geçiyor hadiste. Bunun Müslüm'ün şartına göre sayısın adlı Ahmet müsledinde de İbni İbban, Hakim, Nesai, El Gaylaniyat, Ebu Nuaym, Delail'in Nubi'vede, Fudail bin Gazvan'e duada, İbni Ebi Şeybe, Musannef'te, Ebu Yala Müsned'de, Lalekay-i Abdullah bin Ahmet Es-Sünned'de, İbn-i Ebe Asım et Sünnet'e, Taberani et Duada, İbn-i Zeyme et Tevhid'de, Darimi et er Reddualel Cehmiye'de, Darekutne et Bezzar Müsned'inde, Beyhaki et Davat'ta rivayet etmiştir. İane yardım sıfatı, Ubeydullah bin Abdillah bin Utbe Rahimeullah, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in hanımı, Meymune radıyallahu anh'a borç almak isteyince ona denildi ki, Ey müminlerin annesi, ödeyecek durumun olmadığı halde borç mu almak istiyorsun? Meymune radıyallahu anh'a dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu işittim. Kim ödemek niyetiyle borç alırsa, Allah azze ve ona yardım eder. Bunu Buhari ve Müslim'in şartlarına göre Sayısnat'la Nesai ve İbni Macesünen'in süneninde Ahmet bin Ambel Müsned'de İbni İbban, Hakim Müsnedirek'te, Ab bin Hümet Müsnedin'de, Ebu Naim, Tarih-i İspan'da, Taberani, Mucemül Kebir'de, Ebu Ya'la Müsnedin'de, Tahavi, Şerh-i Hasar'da rivayet etmiştir. Buradaki eane, avn kökünden geliyor. Fatiha suresindeki, İyâkenâbudu ve İyâkenestâin'de, aynı kökten geliyor. Yine seleften, sırf bu hadisteki yardıma masar olmak için, sahabelerin bilerek borç aldıkları da aktarılıyor bir sıfatı 852. hadis Harice bin Vehbrahim radiyallahu anh'ten o Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu işitmiş size cennetlik olanları haber vermeyeyim mi sahabeler evet dediler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu her zayıf ve zayıf düşürülmüş kimsedir. Şayet Allah üzerine yemin etse Allah onu doğru çıkarır. Bunu Buhar ve Müslüm sahihlerinde rivayet ediyorlar. Adıl yani adalet sıfatı 853. hadis Yezid bin Umeyra Rahimeullah şöyle demiştir. Muaz bin Cebel radıyallahu anh her meclisinde şöyle derdi. Allah'u hakemun Allah adil bir hakemdir. İsmi mübarektir, şüpheciler helak oldu. Bunu da Say-i İslat'la acur Eşer ya da Beyhaki Sünnelül Kebir'de ve yine Beyhaki Eresma ve Sıfat'ta rivayet etmiştir. Bunlar, bu tarz kelimeler Türkçe'de tam karşılayamıyoruz. Hani tek manayla veriyoruz. Adıl Kıist ya da Rahip Şeyk şüphe olarak veriliyor. Arapça'da bunların kullanımına göre farklılıklar olabiliyor. 854. hadis Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh dedi ki Huneyn günü Nebi aleyhissalatü vesselam Taksim yaparken Akra Habise 100 deve verdi Uyeyne bin Hısne aynısını verdi Arapların ileri gelenlerine Bağışlar yaptı O gün taksimatta o kimseleri Tercih etti Bir adam Vallahi bu taksimatta adalet gözetilmemişti Ve Allah'ın veci istenilmemiştir dedi Ben dedim ki, yani Abdullah İbni Mesut, vallahi bunu Nebi sallallahu aleyhi ve selleme haber vereceğim. Bunun üzerine gittim ve haber verdim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Allah ve Resulü adil olmazlarsa kim adil olabilir? Allah Musa'ya rahmet etsin. O bundan daha fazla eziyet gördü de sabretti. Bunu da Buhari ve Müslim sahihlerinde, İbn-i ve Herevi Zemmul Kelam'da rivayet etmiştir. Bu kimseler Allah Azze ve Celle'nin Tövbe Suresi 60. Ayette zekat verilecek sınıflardan saydığı müellefe-i kimseler. Yani bunlar çeşitli sebeplerden dolayı özellikle Mekke'nin fethinden sonra Müslümanlarla ve Nebi Aleyhisselatü Vesselam'la siyasi ya da askeri ticari ilişkileri olan kabile reisleri bunların Bundan dolayı yani çeşitli sebeplerle Müslüman olmaları dememizin sebebi Ganimet için, pay almak için ganimetten Ya da kavimleri önderlerine uyaraktan İslam'a giriyorlar Ya da bir kısmı kılıç zoruyla, kılıçtan korktuğu için Ya da Hristiyanlığı tercih edenleri cize vermemek için İslam'a giriyorlar Mekke'nin fethinden sonra dememizin sebebi de Yani bilhassa Mekke'nin fethinden sonra dememizin sebebi Müslümanların Mekke dönemiyle Medine dönemi arasındaki siyasi ve askeri durumlarındaki farktır. Yani Mekke döneminde münafık göremezsiniz. Zaten Mekki medeni ayetlere baktığınız zaman 86 ayet Mekke'dir. Genelde kısa ayettir. Estağfurullah sureler. Bu surelerde genelde ahiret ahvali, iman küfür, cennet cehennem bunlardan bahsedilir. Ahkema girilmez, münafık sınıfına değinilmez. Ama medeni ayetlerde Medine'ye gittikten sonra Müslümanlar orada bir devlet kurup siyasi ve askeri bir güce sahip olduktan sonra başta Ensar'da E, samimi ensardakilerin kavimlerindeki kimseler önlerlerine tabi olarak da Müslüman oluyor. Bunların içinde Allah Azze ve büyük nifakla kafir olduğuna şahitlik ettiği Abdullah İbni Ubey Bin Selül de var Hazreç kabilesinde. E, yani bu kimseler İslam'a giriyorlar. Ondan sonra Allah Azze ve Celle Ali İmran Suresinde daha çok ehli kitaptan bahsediyor Yahudi ve Hristiyanlar'da. Nisa ve Maide surelerinde özellikle sonrasında da daha ileriki dönemlerde Tövbe suresinde münafıklardan Allah Azze ve Celle neredeyse bu surelerin büyük kısmında hep münafıklardan bahsedilir. Şunu da belirtelim karışıklık olmasın. Medeni sure dediğimiz zaman hicretten sonraki bütün sureler kastedilir Yani Medine'ye gidip Mekke fetholunup Mekke'ye gittikten sonra inen sure de medenidir. O manada kullanılır. Yani dediğimiz gibi bu müellefe kulüp sınıfı daha çok Mekke'nin fethinden sonra ortaya çıkmış bir sınıftır. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın bu kimselere bağış yapması, başta hani sadece bu hadisteki kimsenin başka rivayetlerde Zulhu Veysir olduğu söylenir, ilk haricilerden sayılır. Sadece ona değil, Ensar'dan ti müminlere, başkalarına da kapalı kalmış, bir meseledir. Başta onlar da bu işin hikmetini anlayamamış. Nebi aleyhissalatü vesselama sormuşlardır. Yine Buhari'de Amir bin sat babasından aktarıyor Sad bin Ebi Vakkas radıyallahu anh'ten. İşte malum şey hadisinde Nebi aleyhissalatü vesselam bir adama mal veriyor, birine vermiyor. Sad radıyallahu anh diyor ki ben mal vermediği kimseyi mümin görüyordum. Dedim ki Ya Resulallah ona da ver o mümindir dedim diyor. Nebi Aleyhisselatü Vesselam diyor ki yahut Müslüm'dir diyor. Üç kere bu tekrarlanıyor. En sonunda Nebi Aleyhisselatü Vesselam benim bu kimselere mal vermem onların yüzüstü ateşe düşmemesi içindir diyor. Yani Sad Radıyallahu anh kendince şöyle düşünüyor. Mümin olan kimse mal almaya daha laiftir, daha faziletlidir diye düşünüyor. Ama Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın davet menhecinde gördüğümüz zaman daha çok bu müellefe kulüp denilen kimseye mallar veriliyor. Yani diğerleri zaten e, iman etmiş kimseler. Bunun dışında Ensar'dan da e, yine bu fetihten sonra Huneyn gazvesi ve diğerlerinde bu gibi kimselere Nebi Aleyhisselatü Vesselam mal verince e, Kureyşlilere aynı şekilde Ensar diyorlar ki bizi bırakıp Necd'in önderlerine bağışlar yapıyor diyorlar. Nebi aleyhissalatü vesselam ile ben onların kalplerini ısındırmak için veriyorum diyor. Yani e, bu ne, davet şeyine baktığımız zaman Nebi aleyhissalatü vesselam onların yani münafıkça dahi olsa İslam'a girmelerini gözetiyor. Burada dinin bir maslahatı var. E, yani şöyle bu kimseler mesela önderleri girdiği zaman bu kavmin Çok büyük çoğunluğu siyer kitapları, rivayetleri bunu gösteriyor. Yani bir ikiye belki istisna İslam'a giriyorlar. E bunlar İslam'a girerken ne için giriyorlar zaten? E, tefsirde de gelen rivayetlerde olduğu gibi ya mal için ya kabilesi için giriyor. Yani başta e, nifakla giriyor İslam'a. Ama daha sonra bunların içinden kalpleri kazanılan kimseler çıkabiliyor. Yani bu özellikle önderlerin faziletinden dolayı onlara mal verilmiyor. O Ama onların İslam'a girmesi demek onun kabilesinde yüzlerce kişinin İslam'a girmesi demek. Bu kişilerin cihat daveti yapıldığı zaman cihata iştirak etmesi, zekat vermesi yani her türlü dinin bir masraatı gözetiliyor. Yine aynı şekilde Nebi aleyhissalatü vesselam, Abdullah İbni Selam anh, Yahudi alimi için Müslüman olduğu kıssadan anlatılıyor Yahudi alimlerini topluyor Yahudi alimlerine yapıyor daveti Yahudilerin avamına değil Çünkü Yahudi alimlere girdiği zaman Yine bu aradaki rivayette diyor ki Eğer diyor Yahudilerin alimlerinden 10 kişi bana iman etseydi diyor, Bütün Yahudiler iman ederdi diyor Halbuki Maide suresinde başka yerlerde Allah Azze ve Celle'nin söylediği üzere Yahudilerin en şerlileri alimleri zaten. Ama buradaki masraat onların vesilesiyle diğer kimselerin girmesi. Münafıkça girse dahi İslam'a vereceği faydadan dolayı cihatta başka yerlerde Nebi Aleyhisselatü Vesselam zahir hükümle ilgileniyor. Yani bununla ilgileniyor burada. Bu fetihten sonra bağış yaptığı kimselerde de gözettiği mesele bu. Yani buradan şu da anlaşılmasın. Bu şekilde İslam'a giren Tuleka denen kimseler yani Fethihten sonra İslam'a gelen kimselerin hepsi büyük nifakla kafir gibi bir şey yok. Ama Allah Azze ve Celle Tövbe suresinde 97-99. ayetlerinde bedeviler inkar ve küfre daha yakındır Ve onlar Allah'ın sınırlarını bilmemeye daha önceliklidir diyor ama bundan sonra da bazılarını istisna ediyor. Onlardan bir kısmı da Allah'a ve ahiret gününe iman ederler diyor. Bunun dışında Tabii ki fazilet farkı ayrı bir mesele. Yine Hadid suresi 10. ayette fetihten önce infak edenlerle fetihten sonra infak edenler edenler bir değildir diyor Allah Azze Yani bu bilinen bir mesele fazilet farkı. Mesela siyer yazan eski alimler de tabakalara bölerler mesela. Önce Bedir Ashabı sayılır. Ondan sonra en son fetihten sonra Müslüman olanlar gelir. Yani burada mesele Nebiy Aleyhissalatu vesselam bu kimselerin zahir hükmüyle ilgileniyor. Yani İslam'a girmesiyle, kalpleriyle değil. Ee, bu da bize şunu gösteriyor. Yani önceden derslerde geçtiği üzere İslam'ın tebliğ metodu içten dışarı, dıştan içe. Mesela Buhari Raimullah o Sad bin Ebi Vaktas rivayetini verdiği yerde bab başlığında Hucurat suresi 14. ayeti zikrediyor. O ayette Allah Azze ve Celle diyor ki Bedeviler dediler ki biz iman ettik. Sonra Allah Azze ve Celle Nebi Aleyhissalatü Vesselam'a diyor ki Kullem tu'minu de ki siz iman etmediniz diyor. Devamında da diyor ki iman henüz kalplerinize girmedi. Yani bu da hem iman İslam farkı meselesinde zahir hükümle batın hükmün farkını gösteriyor. Hem de bu dediğimiz e, İslam'ın Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın tebliğ metodunun zahirden batın olduğunu gösteriyor genel olarak. Bu da mühim bir mesele. Yani bugün de mesela e, harici ve mürciye fırkaları derslerde anlatıldığı gibi imanla İslam'ı bir gören kişiler, mesela bu ülkenin %99'u Müslüman ya da dünyada, bir milyardan fazla Müslüman vardı deyince sanıyorlar ki bunların hepsi faziletli kimseler. Onları temize çekiyoruz. Bunlar siyaseten Müslüman kimseler. Bunu da biz Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın bu davet metodundan dayanaraktan söylüyoruz. Yani o manada tekfir edilmiyorlar. İslamları ilgilendiriyor kişiyi. Buradaki kişinin de Zulhüveysir'e temimi olduğu söyleniyor. Başka ribetlerde bu da ilk haricilerden olan kişi olarak sayılıyor yani bu kişinin karşı çıkması tamamen e, Nebi aleyhissalatü vesselam itham eder bir şekilde karşı çıkıyor o yüzden tabi ki sahabelerin anlayamadığı gibi bir mesele değil burada bir itham var bir niyet bozukluğu var Sıdk doğruluk sıfatı 855. hadis Ebu Said el Hudri radiyallahu anh'ten Bir kişi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelip Ey Allah'ın Resulü kardeşim ishal oldu dedi. Nebi aleyhissalatü vesselam ona bal içir buyurdu. Adam kardeşine bal içirdi ve Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelip Ona bal içirdi ama isali daha da arttı dedi. Nebi aleyhissalatü vesselam git ona bir daha bal içir buyurdu. Adam kardeşine bal içirdikten sonra tekrar gelip aynı şeyi söyleyince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 Hasan ve Hüseyin radıyallahu anh'ıma üzerlerinde iki kırmızı elbiseyle düşe kalka geldiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem inip onları aldı ve minbere çıkardı. Sonra şöyle buyurdu. Allah doğru söylemiştir. Mallarınız ve çocuklarınız ancak bir fitnedir. Bu ikisini görünce sabredemedim. Sonra hutbeye devam etti. Yani Enfal suresi 28. ayetini okuyor. Bunu Müslüm'ün şartına göre sayısın adlı Ebu Davud sünneninde, Ahmet bin Amber Müsnet'te, İbni Mace, Tirmizi ve Nesai sünenlerinde İbni Hüzeyme, İbni İbban, Hakim, İbni Ebişeybe, İbni Asakir tarihinde ve Beyhaki sünnel-ül rivayet etmişlerdir. Yine buradaki fitnede şöyle bir şey var. Ömer radıyallahu anh, Huzeyfer radıyallahu anh'a fitne hakkında sorunca, Huzeyfe radıyallahu anh, Nebi aleyhissalatü vesselam'dan e, hadis aktarıyor. Diyor ki, kişinin fitnesi nefsinde, malında, ailesinde ve çocuğundadır. Namaz, oruç, sadaka, emri bil maruh, nehyanil münker, bunlara kefaret olur mu? diyor Kifayet sıfatı, 857. hadis, Enes radıyallahu anh'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağına uzandığı zaman şöyle derdi. Bizi doyurup sulayan, kifayet eden ve sığındıran Allah'a hamdolsun. Nice kafisi yani yeteri ve sığındırıcısı olmayanlar vardır. Bunu Müslüm sayında rivayet etmiştir. 858. hadis Muayyum bin Hemmar el-Gatafani radıyallahu anh'ten Nebi aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Allah azze ve buyurdu ki Ey Ademoğlu gündüzün başında 4 rekat namaz kıl. Ben de sonunda sana kâfi geleyim. Bunu say isnatla İbn-i İbban, Ahmet bin Ambel Müsredin'de Ebu Davud ve Darimi rivayet etmişlerdir. dur yani zararı giderme sıfatı 859. Hadis Ayşe radıyallahu anh aden, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rükre yaparken şöyle derdi <gülüyor> Sıkıntıya gider insanların Rabbi şifa senin elindedir onu senden başka kâşif yani kaldıracak yoktur bunu da bu harbe müslüm rivayet etmişlerdir Ebu Temime el-Hüceymi Rahimeullah'tan kavminden birisi Ebu Cureyc Abir bin Süleym radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gitti veya şöyle dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına bir adamın gelip şöyle dediğine şahit oldum Sen Allah'ın Resulü müsün? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Evet dedi. adım neye davet ediyorsun dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Yalnızca Allah'a Sana bir zarar dokunduğunda Ona dua ettiğin zaman Senden zararı giderin. Kıtlığa uğrayıp dua ettiğinde Senin için bitki verin. Boş bir arazide bir şey kaybettiğinde Dua ettiğin zaman Onu sana döndüren zata davet ediyorum buyurdu. Bunun üzerine adam Müslüman oldu. Bunu da sahih bir sinatla Ahmet bin Ambel Müsned'in Ebu Davud Nesai-i sünev <gülüyor> Taberani, Dula-ı Bikuna'da ve Beyhaki rivayet etmişlerdir. İrşad sıfatı 861. <gülüyor> hadis Abdullah İbni Ömer Radıyallahu anh'a Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İmam namazın sünnete göre kıldırılması hususunda kefildir. Müezzin ise namaz vakitleri konusunda güvenilirdir. Allah'ım imamları doğruya yönlendir, müezzinleri bağışla. Bunu Buhari'nin şartına göre Ebu Ebu Rabbas Es-Serraç Müsned'in ve Beyhakir rivayet etmişlerdir. Yine Ebu Rere radıyallahu ten de gelmiş bu hadis. Buhari ve Müslim'in şartlarına göre sayı sınatla bu <gülüyor> O da Bezar'ın müstelinde ve İbni Adî Kamil'de rivayet etmişler. Yani burada müellif parantez içinde namazın sünnete göre kılındırılması hususunda diye eklemiş kefil olmayı. Bunun e, sebebi malum olduğu üzere e, Malik bin Huveris radıyallahu ta'lândan gelen bu hadisinde Nebi Aleyhissalatu vesselam sallu sallu kemâ râ'aytumûnî usallî diyor. Yani beni gördüğünüz benim nasıl namaz kırdığımı görüyorsanız öyle namaz kılın diyor. Yani bu da e, namazla alakalı gelen rivayetlerde kavli bir emir olmasa dair Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın namazda yaptığı bütün hareketlerin yani namazı kılma şeklinin e, farz olmasını gerektirir. Şey bundan hariçtir tabi. Tenevvat dediğimiz yani secdede birkaç farklı şey söylemiş. Bunlar ayrı. Bunlar seçilebilir. Ama bunun dışında sayı olarak gelen şeylerde kişi onu amel edip etmemekte terk etmek hususunda serbestliği yoktur yani namazda bu fiiller <gülüyor> emir kavliyle gelmese de bunlar müstehaptır deyip terk edilemez harici bir şeyle yine müezzin meselesi zaten derslerde Ramazan'da gerektiği kadar değinildi Yani bu müjdeye erişecek müezzinler şerif olarak güneşe göre Allah Azze ve Celle'nin güneşi ve ayı hesap vakti takdir etmesine dayanarak da namaz vakitlerini ve ay dememizin sebebi Ramazan'ın girişini şevvali belirtmesidir. Diğer türlü bidat olan önceden alimlerin açıkladığı hesaplara göre değildir. neşiyet, yani dileme ve hidayet etme sıfatları 862. hadis Ayşe radıyallahu anhadan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gece namaza kalktığı zaman şöyle dua ederek başlardı Ey Cebrail, Mikail ve İsrafili, İsrafil'in Rabbi olan göklerle yerin yaratanı alimul gaybı ve şehade yani gaybı ve şahit olunanı bilen Allah'ın kullarının ihtilaf ettikleri şeyleri de Onların aralarında ancak sen hükmedersin. İhtilaf edilen Hakka izninle beni hidayet eyle. Çünkü dilediğini doğru yola ancak sen hidayet eylersin. Bunu Müslim sayinde rivayet ediyor. Mahrum etme ve saptırma sıfatları 863. hadis Ebu Rehre radıyallahu anh'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cenaze namazı kıldığı zaman şöyle derdi. Allah'ım Hayatta olanlarımızı ve ölmüş olanlarımızı Burada olanlarımızı ve burada olmayanlarımızı Küçüklerimizi ve büyüklerimizi Erkeklerimizi ve kadınlarımızı bağışla Allah'ım bizden yaşayanları İslam üzere yaşat Vefat edenleri iman üzere vefat ettir Allah'ım bizi onun ecrinden mahrum etme Ondan sonra da bizi saptırma Bunu Müslüm'ün şartına göre Sayı İsnad'la İbn-i Maci İbn-i İbban, Hakim, Ahmet Ben Ambel, Nesai-i Kübra'da Ebu Davud, Ebu Ya'la, Bezzar ve Beyhaki rivayet etmişlerdir. Dilediğini yapma sıfatı 864. hadis Ebu Ureyr radiyallahu aleyhi ve adamın biri Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve ey Muhammed cennetin genişliği gökler ve yer kadar Ali İbran 133 ise bu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 ona bir cevap veriyor burada yine e, hep değinildiği gibi gece ve gündüzün güneşin dönmesiyle ya da başka sebeplerle oluşan bir e, mahluk değil yaratılmış olduğunu gösteriyor Enbiya suresi 33. ayette de geçtiği gibi ve huvellezi halakan halakan nehara velleyle yani o ki e, neha gündüzü ve gece yaratmıştır. Bunun yanında da güneş ve ay sayılıyor. Yani güneşin dönmesiyle e, oluşan bir şey değil. Gündüzü ve gece yaratılmış mahluklardır. Bunu söylemedik değil mi? Bunu Müslüm'ün şartına göre sayısın adlı İshak bin Ravye Müsned'in de İbn-i İbban Bezzar, Hakim ve Ebu Nuvaym Delalü'n-Nübüve'de rivayet etmişlerdir. Kefil, kefalet sıfatı Ebu Hureyre radıyallahu anh Nebi aleyhissalatü vesselam İsrailoğullarından birinden söz etti. O adam birinden bin dinar ödünç istedi. Adam ona şahitler getirdi şahitlik etsinler dedi. Öteki de şahit olarak Allah yeter dedi. Adam peki bana bir kefil getir dedi. Diğeri kefil olarak Allah yeter deyince adam doğru söyledin dedi ve bin dinarı belirli bir süreye kadar ona verdi denize açıldı başka bir ülkeye gitti işini bitirince borcunu ödemek amacıyla geri dönmek için gemi aradı ancak bulamadı bunun üzerine bir kütüğü oydu parayı ve yazdığı bir mektubu onu da içine yerleştirip üstünü kapattı sonra besmele çektikten besmele çektikten sonra kütüğü denize salı salıverdi Ve Allah'a şöyle yalvardı. Allah'ım iyi biliyorsun ki ben falandan bin dinar istedim. Benden kefil istedi. Ben kefil olarak Allah yeter dedim kabul etti. Sonra şahit istedi. Ben de ona şahit olarak Allah yeter dedim. Bunu da kabul etti. Ona borcumu ödemek için bir gemi aradım bulamadım. Ben bunu sana emanet ediyorum. Bunu diyerek kütüğü denize attı. Sonra ülkesine gitmek için yine gemi aramaya başladı. Ödünç veren adam der ki gelir borcunu öder diye çıkıp geminin gelmesini gözetlemeye başladı. Baktı ve adamın gönderdiği içinde para ve mektup bulunan kütüğü gördü. Onu alıp odun olarak kullanmak için evine götürdü. Yarınca içindeki parayı ve mektubu gördü. Bir müddet sonra adam da elinde bin dinarla çıka geldi ve dedi ki Kusura bakma zamanı geçti. Gemi bulamadım, gelemedim ancak şimdi gelebildim. Al şu bin dinarını. Alacaklı şu cevabı verdi. İçine para ve mektup koyup da Allah'a emanet ettiğim borcunu taşıyan kütük geldi. Allah o emanetini bana iletti. Çok teşekkürler. Adam tekrar vermek istedi bin dinarı da cebine koyup Allah'a şükrederek oradan ayrılıp gitti. Bunu Buhar ve Müslim'in şartlarına göre sayısızla Ahmet bin Hanbel Müstedinde Nesai Sünenü'l Kübra'da, Taberani'de duada, Ebu Saîd en-Nekkaş Fununü'l Acayib'de, İbn Azim bin Muhalla'da, Beyhaki Sünenü'l Kübra'da Buhari muallak olarak rivayet etmişlerdir. Zaman yani güvence verme sıfatı Ebu Ureyra radıyallahu anh'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah kendi yolunda gazaya çıkan kimseye kefil olmuştur. Buyurur ki, onu çıkaran ancak benim yolumda cihad etmek, bana inanmak ve Rasullerimi tasdik etmek için çıkarmıştır. Şu halde o kendisini cennete koymamı yahut alabildiği kadar ecir veya ganimet olarak içinden çıktı evine döndürmemi benim üzerime garantilemiştir. Muhammed'in Nefsi elinde olan Allah'a yemin ederim ki şayet bir yara Allah yolunda açılırsa kıyamet gününde açıldığı zamanki kılığında gelecek. Rengi kar rengi kokusu misk olacak. Muhammed'in aleyhissalatü vesselam nefsi elinde olan Allah'a yemin olsun ki eğer Müslümanlara zor gelmesi Allah yolunda gaza eden bir seriyenin ardından ebediyen oturmazdır. Lakin varlık bulamıyorum ki onları hayvan üzerinde taşıyayım. Onlar da varlık bulamıyorlar. Kendilerine benden geri kalmak zor geliyor. Muhammed'in nefsi elinde olan Allah'a yemin ederim ki ben Allah yolunda Gazaderik öldürülmeyi, sonra yine Gazaderik öldürülmeyi, sonra yine Gaza ederek öldürülmeyi pek arzu ederim. Bunu da Müslim sayinde rivayet etmiştir. 867. hadis Enes radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu Allah azze ve celle buyurdu ki benim yolumda cihat eden benim güvencemdedir eğer onun canını alırsan onu cennete variz kılarım döndürürsem bir ecir ve bir ganimetle döndürürüm bunu sayısnatla Tirmizi süreninde Ziya-ül Vaktisi Muhtare'de İbni Ebi As'ın cihatta rivayet etmişlerdir Ebu Neyre radıyallahu aleyhi <gülüyor> Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Üç kimse Allah Azze ve Celle'nin güvencesi altındadır. Bunlar evinden Allah Azze ve Celle'nin mescitlerinden bir mescide doğru yola çıkan kimse. Allah Azze ve Celle yolunda savaşmak üzere yola çıkan kimse ve hacca gitmek üzere yola çıkan kimsedir. Bunu Buhar ve Müslim'in şartlarına göre Sayısnat'la Hümeyd-i Müsned'in Fatih-i Ahbar-u Mekke'de Ebu Naim hilyet Evliya'da rivayet etmişlerdir. İntidab yani kefil olma sıfatı. Ebu Rere radıyallahu anh'ten Nebi aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Allah kendi yolunda gazaya çıkan kimseye kefil olmuştur. Buyurur ki onu çıkaran ancak bana imanı ve rasullerimi tasdik etmesidir. Şu halde o alabildiği kadar ecir veya ganimet alarak kendisini üzerime garantilemiştir. Şayet ümmetime zorluk vermeyecek olsam Allah yolunda gaza eden bir seriyenin ardından ebediyen oturmazdım. Muhakkak gibi Allah yolunda gaza ederek öldürülmeyi sonra diriltilip yine öldürülmeyi sonra yine diriltilip öldürülmeyi pek arzu ederim. Bunu Buhar ve Müslim sahihlerinde rivayet etmişlerdir. Allah Azze ve Celle'nin himaye koruma sıfatı 870. hadis Katade bin Numan radıyallahu anh'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu Muhakkak ki Allah tebareke ve teala Bir kulu sevdiği zaman Tıpkı birinizin hastasını sudan koruduğu gibi Onu dünyadan korur Bunu Müslüm'ün şartına göre sayısnatla İbne ve Asım Zülh'te Fuhari tarihinde, Abdullah bin Ahmed Ezzüht'te, İbn-i Bansai'nde, Hakim Müstedirek'te, Tirmizi Sünen'inde, İbn-i Ebi Şeyh ve Musennef'te, Taberi Tesibulâsar'da, Taberani, Begavi Mücem'de, Kuday-i Musnedüşşiyap'te, İbn-i Kani Mücem'de, Ebu Naim Tıbbın Nebevi'de, Yine Ebu Naim El Marife'de, Ve İbn-i Asakir tarihinde rivayet etmişlerdir. <gülüyor> Ecir ve İsmet koruma yani koruma sıfatı. Ebu Rer e radıyallahu anh'den Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Biriniz mescide giderken Nebi sallallahu aleyhi ve selleme selam versin ve Allah'ım bana rahmet kapılarını aç desin. Çıkarken de yine Nebi aleyhissalatü vesselama selam versin ve Allah'ım beni koru, kovulmuş şeytandan koru desin. İbn-i Mace'nin rivayetinde de Allah'ım beni kovulmuş şeytandan koru lafzıyla gelmiştir. Bu Hısn-ül Müslüm'de geçer bu zikir. Oradan bakabilirsiniz. Yine çıkarken de aynı şekilde buna yakın bir zikir var. Bunu ilk kısmını Müslüm'ün şartına göre Say-i İsnad'la İbn-ül Müjiz ile Lefsat'ta İbn-i Uzeyme, İbn-i İbban, İbn-i Mace Sünen'inde, nesay Sünen'ül Kübra'da, Bezzar Müsned'inde taberane Duada Ebu Naim, Tarih-i İsvehan'da Beyyaki Sünnel-ül Kebir'de rivayet etmişlerdir. Ziyadeli kısmına da yine Müslüm'ün şartına göre say-ı sınatla i̇bn Mace Sünnel'in ve Taberani edduada rivayet etmişlerdir. Munzil-ül kitap Seri-ül Hisab, Mucri-ül Sehab, Ahzab sıfatları 872. hadis Abdullah bin Ebi Evfa radıyallahu anh'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ahzab yani Hendek Savaşı günü müşriklere şöyle dua etti Munzil el kitap yani kitabı indiren Mucri el yani bu bulutları yönlendiren Hazimul Ahzab yani grupları darmadağın eden Allah'ım onları darmadağın et ve onlara karşı bize yardım et. Bunu da Buhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. Buhari'nin diğer rivayetinde lafzı şöyledir. Munziler kitap, kitabı indiren Seriul hesap, hesabı Çabuk gören Allah'ım Onları darmadağın et ve onları Sars 873. hadis Bunu da Buhari ve Müslim sayılarında Rivayet ediyorlar 873. hadis İbn Ömer radıyallahu anhadan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ordudan askeri birlikte Yahut haç veya Umre yolculuğundan döndüğü vakit Bir dağ eteğine veya bir bayrağa çıktığında üç defa tekbir alır, sonra şöyle derdir. Allah'tan başka ibadete layık, hak ilah yoktur. O birdir, ortağı yoktur. Mülk onundur, hamd de ona mahsustur. O her şeye kadirdir. Dönenleriz, tevekerleriz, abidleriz, secde edenleriz ancak Rabbimize hamd ederiz. Allah vaadinde sadıktır. Kuluna yardım etmiş, tek başına bütün izipleri hezimete uğratmıştır. Bunu da say-ı isnatla Buhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. Allah izin verirse Cem sıfatından bir sonra cevapta devam edilir şimdi. سُبْهَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِهَمْدِكَ وَاَشْهَدُونَ لَا اِلٰهِ اِلٰهِ اِلٰهِ اِلٰهِ اِنْ تَوَحْتَكَ لَا شَرِيْكَ لَكْ وَاستَغْفِرُكَ وَتُوبِ